Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r Allah hamdeder, ondan yardım ve mağfiret Nefislerimizin şerinden ana savunması. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimidir saptırması? Ona hidayet vereceği Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Dinde sonradan icat edilen her şey bidat her bidat galalet Hez dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır işlemeyi, hayra uymayı, hayır anlatmayı ve Allah yolunda gitmeyi nasip etsin kardeşler. Bugün sıralı derslerin inşallah onuncusunu işleyeceğiz. Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Kardeşlerim bugün inşallah iman dersinden sonra üzerinde durmak istediğim ve bundan sonraki dersleri de hep birbirine ek olarak hazırladığım derslerin bugünkü tövbe ve dua üzerine olacak inşallah. Aleyküm kardeşlerim Salatü selam bütün peygamberlerin üzerine olsun onlar tevbeyi kesinlikle ertelemez bilakis hemen ona koşarlardı tevbeyi geciktirmedikleri gibi yanlış yapmakta ısrar da etmezlerdi çünkü onlar bu tür tutarsız davranışları işlemekten tamamen masumdurlar. Allah hepimize hayır versin. İnsanlara örnek olarak gönderilen Resulleri güzel güzel anlamayı, onlara tabi olmayı nasip etsin. Onlardan hangisi yanılgıya düştüyse, tövbe etmeyi bir an olsun geciktirmemiştir. Allah Azze ve Celle, Peygamberlik geldikten sonra yaptığı hatadan ötürü Yunus Aleyhisselam'a yaptığı gibi bir belaya uğratarak işlediği suçun kefaretini ona ödetmiştir. Allah anlayışımızı arttırsın kardeşlerim. Bu kefaret ödetme olayı kendisine peygamberlik görevi verildikten sonra bu hukuku bulmuştur peygamberlikten önce olduğu söylenirse bu doğru değildir. Çünkü bu dönemde işlediği bir suç nedeniyle Allah'ın ona bir kefaret ödetmesine gerek bile yoktur. Kardeşlerim küfür ve günahtan tevbe eden kimse hiç küfre ve günaha düşmeyen kimseden daha faziletli olur. Tevbe eden kimse, faziletli bir kimse olabileceğine göre, fazilette hiçbir insanın kendisine denk olamayacağı bir kimse, peygamberliğe en çok layık olur. Bakın Allah Azze ve Celle, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, onların ve torunlarının günahları hakkında bilgi vererek şöyle diyor. Lut, ona iman etti. Ve İbrahim kavmine dedi ki, Rabbıma ibadet edeceğim yere göç edeceğim, kuşkusuz o galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Lut aleyhisselam öncelikle İbrahim aleyhisselama iman etti. Ardından Allah azze ve celle onu Lut kavmine peygamber olarak gönderdi. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızdaysa kardeşlerim kavminden müstekbir olan ileri gelenler dedi ki ey Şuayb ya mutlaka seni ve seninle beraber inananları kentimizden çıkarırız ya da dinimize dönersin. Dedi ki istemesek de bizi yurdumuzdan çıkaracak ve dinimizden döndürecek misiniz? Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer tekrar ona dönersek Allah'a yalan iftira etmiş oluruz. Rabbimiz Allah dilemek dilemedikten sonra o sizin dediğiniz dine dönmemiz bizim için olur şey değil. Rabbimiz bilgi yönünden her şeyi kuşatmıştır. Biz Allah'a dayanıp güvendik. Rabbim bizimle kavmim arasındaki durumunu hak ile açığa çıkar. Muhakkak sen hakikatleri açığa çıkaranların en hayırlısı. Kafirler peygamberlerine dediler ki, ya sizi mutlaka yurdumuzdan çıkarız, ya da bizim dinimize dönersin. Evet kardeşlerim, Rabbimiz de onlara şöyle vahyetti, zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Ve onlardan sonra sizi o yerlere yerleştireceğiz. Bu makamımdan korkan ve tehdidimden korkan için verdiğim sözdür diyor İbrahim suresinde. Şu sonucun mükemmelliğine bir bakın kardeşlerim. Eğer sonucun mükemmelliği anlaşılırsa konu da kavranmış demektir. İşte bu mükemmellik ancak Tevbe ve istiğfar ile elde edilir. Aleykümselam. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki tevbenin kesin yapılması ve bilinmesi gerekir. Allah Azze ve Celle Allah emaneti insana vermekle münafık erkeklere münafık kadınlara müşrik erkeklere müşrik kadınlara azap etsin. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etsin. Allah kafurdur ve rahimdir, diyor. Aleyküm selamlar, Abdullah. amin. Size de inşallah. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle, ta Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam ve onlardan sonra peygamberlerin sonuncusu, Allah Resulü ve Vesselam'a kadar gelen bazı peygamberlerin tevbesi hakkında bilgi vermekte. Mesela Kur'an'ın son indirilen surelerinden birisi olan Nasır suresinde Allah'ın yardımı ve fethi geldiği ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbine hamd ederek tesbih et ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Rabbim ilnimizi artırsın kardeşlerim. Bakın Ayşe annemiz ve Vesselam'ın ruku ve secdesinde genellikle şu dua ettiğini rivayet etmekte. Rabbimiz olan Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder, hamdinle seni tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla derdi. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim henüz böyle dua etmezken Rabbimiz Tevbe Suresinin 17. ayetini indirmiştir. Andolsun Allah Peygamberi ve güçlük saatinde ona uyan muhacirleri ve ensarı affetti. O zaman işlerinden bir kısmının kalpleri kaymaya yüz tutmuşken Yine de onların tevbesini kabul buyurdu. Çünkü o onlara karşı çok şefkatli, çok merhametli dökülüyor. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimizin tevbesini kabul etsin. Allah Resulü ve Vesselam. Ey insanlar Rabbınıza tevbe edin. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 kereden fazla istiğfar ederim ve yüz kere istiğfar ederim demiştir. Evet. Allah Resulü ve Vesselam elbette benim kalbim de bulutlanır. Muhakkak benim kalbim de perdelenir. Muhakkak ki günde ben yüz defa Allah'tan mağfiret. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste şöyle dua etti kardeşlerim. Rabbim beni bağışla. Çıkarttın tevbe Tevbemi kabul buyur. Kuşkusuz sen tevbeleri çokça kabul buyuran ve günahları çok bağışlayansın diyor. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duayı hiçbir zaman dilinden bırakmamış. Bakın yine bir gün yapmış olduğu duada Allah'ım işlerimdeki hatalarımı, bilgisizliğimi, aşırılığımı bağışla. Zira sen onu benden çok daha iyi bilirsin. Allah'ım şakamı, ciddiyetimi, hatamı ve kastımı bağışla. Ki bunların tamamı benim katımdandır. Benden meydana gelen durumlardır. Allah'ım yapıp öne sürdüğüm, yapmadığım, ertelediğim, açıktan yaptığım şeyler için beni mağfiret et. Çünkü bunların hepsini sen benden iyi bilirsin. Öne alan, sonraya bırakan gerçekte sensin. Ve sen her şeye gücü gücü yetensindir diyor. Amin ya Rabbi. Evet kardeşlerim demek ki sadece imanı anlamak yetmiyor. İmanın zıttında bizde sudur eden veya edecek her hareketten tövbe etme ve Allah Azze ve Celle'den tövbe istiğfar dileme dua etme mecburiyetindir. Bakın kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam böyle dua ettiği halde namaza başladığında iftitah tekbirinin duasını yaparken Allah'ım doğu ile batının arasını birbirinden uzaklaştırdığın gibi benimle hatalarımın arasını da birbirinden uzaklaştır. Allah'ım beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi beni de hatalarımdan temizde. Allah'ım beni kar, buz ve soğuk su ile hatalarımdan yıka diyor. Amin Ya Evet kardeşlerim, bu dua, Allahu Ekber dediğimizde, bunun akabinde okunan iftihah tekbirinin duası. Allah'ım sen meliksin, Senden başka ibadete layık ilah yok. Sen benim Rabbumsın. Ben ise senin kulunum. Nefsime zulmettim. Günahımı itiraf ettim. Benim bütün günahlarımı affet. Muhakkak ki günahları senden başka affedecek yok. Allah'ım beni en iyi ahlaka yönelt. Senden başka beni en iyi ahlaka yöneltecek yok. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yok. Senin emrindeyim. Hayırların hepsi senin elinde. Şer sana nispet edilmez. Ben seninim ve sana döneceğim. Sen mübarek, yücesin. Sana tövbe eder ve günahımın bağışlanmasını senden dilerim diyor. Amin ya. Rabbi. Bunlar iftihah tekbirinin duasıdır kardeşlerim. Secdeye gittiğinde ise Allah'ım küçük büyük gizli açık önce ve sonra yaptığım günahların hepsini mağfiret ettiriyor. Amin Ya Rabbi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bineğine bindiğinde bunu bizim emrimize veren Allah'ın şanı yücedir. Yoksa biz bunu hizmetimize yanaştıramazdık diyor. Kardeşlerim, ardından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tekbir alır, hamd eder ve senin şanın yücedir. Ben kendime zulmettim, beni mağfiret etme. Çünkü senden başka günahları mağfiret eden yoktur der ve Rab kulunun beni bağışla çünkü günahları benden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur şeklinde dua etmesinden hoşlanır ve şöyle derdi. Kulum benden başka günahları hiç kimsenin bağışlayamayacağını öğrenmiş. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimizi bağışlasın. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin hiçbir şefaatcinin, hiçbir şeyin fayda vermeyeceği ve insanların nefsi nefsi nefsi diye gezeceği o ortamda Allah bizlerin ayaklarını kaydırmasın. Dünyada hakkıyla kazanan ve dinini hakkıyla öğrenip hayatına geçirenlerden gelmesin. Unutmayalım kardeşlerim. Allah Resulü s.a.v ayakları şişinceye kadar ibadet eder. Bugünkü inandığım hele hele hak davetçilerinin olduğunu söyleyen insanlar da gözleri şişinceye kadar parnakları uyuşuncaya kadar internette herhalde yaptıklarına ibadet diyorlar. Rabbim bizlere hayır versin hayırlı ameller işlemeyi nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ayakları şişene kadar ibadet eder. Bunu görenler kendisine, neden böyle yapıyorsun? Oysa Allah senin, geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışlamış diye sorduklarında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Rabb'ına şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiştir. Yoksa günahın mağfiret olması için başka bir şeye ihtiyaç mı vardır deyince, günahın mağfiretinin gerekli kılınması için tevhidin yanı sıra emredilen tövbenin de edilmesi gerekir kardeşlerim. Allah ibadete düşkün, Allah'ın razı olacağı amellere düşkün sanma kullardan eylesin. Unutmayalım ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle şirk dışında bütün günahları bağışlayacağını söylüyor. Ama Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamayacağını söylüyor. Kur'an'da iki yerde şirkten başkası terimini kullanmıştır. Bu günahların ve şirkin ancak tövbe ile affedileceği anlatılmıştır. Tövbesiz affedilmeleri hususuna gelince bu da ancak diğer derslerde de gündeme getirdiğimiz gibi Allah'ın meşiyetine yani dilemesine bağlı bir olaydır. Allah Azze ve Celle Ey Muhammed de ki, ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar çünkü o çok bağışlayan çok merhamet edendir. Diyor. Kardeşlerim bu ayet tövbekar olanlar hakkında inmiştir. Bu nedenle ifade genel olarak kullanılmış ve Allah'ın Günahların hepsini affedeceği kesin bir ifadeyle belirtilmiştir. Ama şirkten başkasını dilediğini bağışlar. Yani burada bağışlama şirkten başkasına özgü kılınarak tamamen Allah'ın inadesine bağlanmıştır. Demek ki şirk ancak tevbe sonucu bağışlanır. Şirkin dışındaki günahlara gelince kardeşlerim. Böyle bir konuyu seçmemin sebebi de günahlar hakikaten anlaşılmıyor kardeşler. Önüne gelen alelıtlak çok rahatlıkla kendilerine müştehit ilan ederek çok rahatlıkla insanları tekfir edebiliyorlar. Benim anam babam müştik, toplum müştik, şu müştik, bu müştik. Halbuki kendi dinlerinden bile haberdar olmayan bir insanların karşılarındaki takındıkları tavır, hem zulüm derecesinde, hem itam derecesinde, hem de dini bozma ve bu yönlü akımın yayılmasına sebep olmaktadır. Aleyküm ve Hoş geldiniz. Demek ki kardeşlerim, şirkin ancak bir tövbe sonucu bağışlanacağı söz konusu. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle tevbe eden kimseye bağışlayabileceği gibi tevbesiz de bazen dilediği kimseyi bağışlar. Hatayı, günahı, tevhidle birlikte itiraf etmek eğer tevbeyi içeriyorsa bu aynı zamanda mağfireti de gerektirir. Kardeşlerim günah bağışlandığında onun nedeniyle verilecek ilahi ceza da ortadan kalkar. Çünkü tövbe bir anlamda da günahın şerrinden korunmadır. Evet. Bazı insanlarsa kardeşlerim el-gafir derler. Bu essetir yani öfme demektir. Malfirete malfiret ve gafar denilmesi bu kelimenin içeriğinde örtme manası olmasından ötürüdür. Allah'ın el-gaffar adı, settar, çok örten kelimesiyle tefsir edilir. Ancak el-gafir kavramının anlamını eksiltmek demektir. Çünkü kardeşlerim, mağfiretin anlamı, günahtan ötürü ceza verilmemesi, dolayısıyla günahın kötülüğünden korumadır. Kimin günahı bağışlanırsa, bu günah karşılığında cezaya çarptırılmaz. Fakat günahın yalnızca örtülmesi halinde, günah karşılığında görünmeyen yerdeyi günahı işleyen kişi ise cezalandırılır. Kardeşlerim, bir kimse açıktan veya gizliden günah nedeniyle cezaya çarptırılıyorsa, o kimse mağfiret edilmemiş demektir. Günahın mağfiret edilmesi demek, o günah nedeniyle hak edilmiş cezanın verilmemesidir. Evet kardeşlerim, tövbeyi tamamlayan faktörler, tövbenin ardından güzelliklerin, iyiliklerin yapılmasıdır. Rabbim hepimize anlayış versin. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işlemiş olduğun günahların arkasından hemen bir sadaka ver veya bir iyilik yap, o onu temizlesin diyor. Yani tövbeyi tamamlayan faktör, tövbenin ardından güzelliklerin, iyiliklerin yapılmasıdır. Tövbe için şart koşulan öğeler de, tövbe eylemini tamamlayan öğelerdir. Evet kardeşlerim. Allah hepimizi günahtan uzak tutsun. İmanı sevdirsin. Günahı terk eden kimse tövbekâr olandan farklı bir kimsedir. Çünkü günahı terk eden kimse bazen günah işlemek hatırına gelmediği bazen de günah işlemekten aciz olduğu için ya da dini olmayan bir nedenden ötürü iradesini günah işleme yönünde kullanmaması nedeniyle günahtan yük Bütün bu eylemler tövbe etme anlamını içermez kardeşlerim. Aksine bir kimsenin tövbekâr olabilmesi için yaptığı eylemin amelin kötülük olduğuna inanacak ve onu hoş görmeyecek tiksinecek Allah o ameli yapmaktan onu nehyettiği için onu yaparak ve yalnızca Allah adına o ameli yapmayı terk edecektir. Yoksa yaratıklara rağbet edip onların beğenisini kazanma ya da insanlardan korktuğu için değil. Allah hepimize anlayış versin. Allah hakkı yaşamayı nasip etsin. Demek ki tövbe iyiliklerin en yücesidir kardeşlerim. İyiliklerin tamamında ise onların ihlasla Allah için yapılması ve onun emrine uygun olması şart koşulmuştur. Çünkü Allah Azze ve Celle hanginizin daha güzel amel edeceği hususunda sizi denemek için Yüce Allah hayatı ve ölümü yaratmıştır kardeşlerim. en ihlaslı, en doğru amel demektir. En ihlaslı, en doğru amel, bir amel ihlaslı olduğu zaman, şayet doğru olmazsa kabul edilmez. Doğru olup ihlaslı olmazsa yine kabul edilmez. Amel hem ihlaslı olacak, hem de doğru olacak. İşte o zaman kabul olur amelin halis yani ihlaslı olması onun yalnızca Allah için olması doğru olması sünnet üzerine uygun olması demektir kardeşlerim. Rabbim kendi yolunda hızlı olan imanı güzelleştirenlerden eylesin. Aleykümselam Allah kendisinden razı olsun. Ömer şöyle dua ederdi. Allah'ım amellerimin hepsini salih kıl. Onu ihlas ile rızana uygun kıl. Onda senin dışında hiçbir kimse için bir amaç kılma. Amin. Bakın, şu Ömer'in ettiği duaya bakın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benden sonra eğer bir peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu diyor. Rabbim onun iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Demek ki günahın Allah'a saygı duyma esasına dayalı olarak ondan vazgeçmek sizin itiraf edilmesi var. Bu da kendi başına bir istiğfardır kardeşlerim. Belki tövbe değildir ama bu günahından tövbe etmeksizin Allah'tan günahını bağışlamasını istemek gibidir. Bu Allah'ın rahmetinden ümit kesmek demektir. Oysa o kimsenin mağfiret yolları kapatılmış değildir. O kimse yalnızca dua eden bir duacıdır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İçinde günah sözcüğü içermeyen kelimelerle sıla-i rahimi de kesmeden Allah'a dua eden herkese şu üç karşılıktan birisi karşılık olarak verilmektedir. Yani dua ederken eğer duanın içinde küfür, şirk, isyana giden bir söz yoksa ve rahmi de kesecek bir ifade yoksa ya acilen duasına karşılık verilir ya da o dua karşılığının benzeri bir ceza ertelenir ya da o dilediğinin benzeri kadar bir kötülük ondan çevrilir diyor. Sahabe diyor ki Allah onlardan razı olsun. Ya Resulullah biz bu dileğimizi çoğalttığımızda durum ne olacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah da daha fazla çoğaltacak diyor. Yani sen ne kadar duanı çoğaltırsan Allah da fazla çoğaltacak. Allah kendisine dönüp isteyenlerden eylesin. Her halini Allah'a arz eden ondan korkanlardan bizleri eylesin kardeşlerim. Allah kendisinden başkasına bizleri muhtaç etmesin. Allah Resulü diyor ki kardeşlerim dua ettim de kabul edilmedi diyerek acelecilik etmediğiniz sürece sizden birinizin duası mutlaka kabul ediliyordur. Demek ki duanın ifsad edilmesinde Şeytan sürekli ne yapıyor? Dürtüyor. Ben dua ettim de benim duam kabul olmadı. İşte bunu demediği müddetçe muhakkak duasına icabet vardır. Diyor. Evet kardeşlerim. Yalnız burada demek ki dikkat edeceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi kul günah ile sıla-i rahmi çekmeden aceli davranmadan dua ettiği sürece duası muhakkak ne diyor? Kabul edilir. Demek ki kardeşlerim bir günah istemeyeceğiz iki sıla-i rahmi kesmeyeceğiz. Çünkü sıla-i rahmi kesen cennetin kokusunu da diyor. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a Ey Allah'ın Resulü acele davranma nedir diye sorulduğunda kulun şöyle demesidir. Dua ettim ettim duamın kabul edildiğini hiç görmedim. Kul böyle diyerek özlem çeker ve dua etmeyi bırakır. Allah hepimize hayır versin. Bu türlü vesveselerden uzak duranlardan eylesin. Kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam yeryüzünde dua eden hiçbir Müslümanın duası karşılıksız bırakılmazdır. Allah muhakkak karşılığını verir. Ya o duanın karşılığı kadar bir kötülüğü ondan çevirir, günah ile dua etmediği, sırayı rahmi kesmediği sürece, topluluktan birisi o zaman biz de duayı çoğaltırız derler. Allah da verdiklerine ne yapar? Onlara çoğaltır kardeşlerim Rabbim çoğaltanlardan duası kabul olanlardan eylesin kardeşlerim bu ve benzeri dualarla mağfiret elde edilir şayet elde edilmezse o zaman o dua ile insan başka bir kötülükten çevrilir ya da başka bir hayır meydana gelir Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben Atam İbrahim'in duasıyım diyor. İbrahim Aleyhisselamla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arasında kaç asır var kardeşlerim. Hesabını bile doğru dürüst yapamıyoruz değil mi? Aleykümselam ve Aleykümselam. Hesabını yapabilen var mı? Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın duasını Kur'an'da zikrediyor değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben Atam İbrahim'in duasıyım diyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şu kardeşlerim. Kaç asır geçiyor, kaç asır sonra dua tecelli diyor. Rabbim bizim de neslimizden Kerifisi birbirinden ayırt eden meseleler getirsin. Kuta taptırmasın, namazı kılanlardan, Allah'a halisane kulluk edenlerden gelirsin. Dua deyip de geçmeyin kardeşlerim. Dua müminin silahıdır. Dua tevekkülün, tevhidin ta kendisidir. İman eden insanın, Duayı, tevbeyi, mağfireti hepsinin iç içe olduğunu anlaması gerekir. Evet. İstiğfar eden kimse tevbe amacıyla bunu söylerse veya istiğfarın tevbe olduğunu iddia ederse o kimse bu istiğfar ile tevbekâr olur. Ancak bu istiğfarın yalnız yanı sıra günahda ısrar etmesi halinde tövbekar olmadığında kuşku yoktur. Çünkü tövbenin yanı sıra günahda ısrar etmek birbirine karşıt durumlardır. Zira günaha devam, tövbenin karşıtıdır. Ancak tövbesiz istiğfar etmek tövbe aykırı değildir. Kardeşlerim, Rabbim hepimize hayır versin. Günahta ısrar edenlerden iyi Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Sohbetimin başında da dediğim gibi, peygamberler işlemiş oldukları hatalarda en ufak bir tereddüt etmeden anında tövbeye gitmişlerdir. İşte Adem aleyhisselam. Adem hata etti de şaşırdı kaldı. Allah'ım Havva ve biz ikimiz and olsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olduk. Eğer sen bizi affetmez, mağfiret etmezsen biz helak olduk demiştir. İşte Yunus aleyhisselam. La ilahe illa ente subhaneke. in küntü miner zalimin demiş, tövbe etmiştir. İşte Hud aleyhisselam, işte Nuh aleyhisselam, Ya Rabbi bu benim oğlum demiştir. Ey Nuh, cahillerden olma. O senin oğlun ama kafirler grubundan dendiğinde Nuh aleyhisselam sarsılmış ve Allah'tan mağfiret dilemiştir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki benim de kalbim perdelenir. Günde en az yüz kere Rabbimden tövbe istiğfar dilerim demiştir. Evet kardeşlerim. Evet. Allah anlayış versin. Allah anlayışımızı artırsın. Korkan bir kalp nasip etsin biz de. Düşünün kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yabancı bir kadına ani bakışla soru sorulduğunda alakalı gözünü hemen çevir demiştir. Gözün anında çevir demiştir. Hangi kul ki dünyalık bir kadına baktığında Allah korkusundan gözünü başka yöne çevirirse bütün damarlarında imanın lezzetini bulur demiştir. Bunun zıttını düşünün kardeşlerim. Bunun zıttını düşünün. Şehretle yabancı bir kadına bakan bir gözü düşünün. Damarlarında ne dolaşır? İman mı? Bunun tam zıttıdır. Gönlü ne olur? imanı ne hale gelir bir düşün. Demek ki kulun tövbede, istiğfarda, mağfirette çok ısrarcı olması gerekiyor. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Küçük günahlarda ısrar eden insanlar büyük günaha adım atmışlardır. Aleykümselam Büyük günahları işlemeye devam ederek yapılan günahlar insanı şirke kadar götürür kardeşim. Rabb'im hakkında bir şey bilmediği şeyleri söylemeyenlerden eylesiniz. Allah Kur'an ve sünnete uyanlardan eylesiniz. Allah'tan korkma bütün günahlardan tövbe etmeyi gerektirir kardeşler. Günahların hangisi diğerinden daha çirkin ancak imanla bilinir. Ve insan çirkin gördüğü, kötü gördüğü her halinde Rabb'ına tövbe etmesi gerekir. Ama kişi işlediği günahı çirkin görmezse, hevasından birine düşer de, ondan kurtulma çabalamasına girmezse, o zaman vazgeçemediğinden değil, işlemekten vazgeçtiği günahtan tövbe etmeli. Bunu anlatabildim mi? Bu yerine getirilmesi gereken görevlerden, bir kısmının yerine getirilmeyip, Diğer bir kısmının ifa edilmesine benzer. Kişinin yerine getirdiği bu görev kendisinden kabul edilir. Yani bir şeyi haram deyip işleme var. Bu da haram mı olur deyip de günahında ısrar edip günah görmeme var. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kardeşlerim mümin diyor bir günah işlediğinde sanki dağ kafasına göçecekmiş gibi diyor. Bir facir günah işlediğinde ise sanki bir sinek konmuş da şöyle elini hareket ettiğinde o gitmiş gibi görürtüyor. Allah korkan kalp nasip etsin bizlere. Allah korkan bir kalp nasip etsin kardeşler. Günahların büyüğünü işleyen, yani şirki işleyen, insana şefaat de fayda vermeyecek. Ebedi cehennemde kalacaklar. Rabbim günahın küçüğünden de, büyüğünden de bizlere uzak kılsın kardeşler. kardeşlerim, şirk Allah muhafaza yapılan bütün güzel amelleri götürür. Ama işlenen büyük günahlar böyle değildir. İşlenen bir tek büyük günah, yapılan bütün iyilikleri tamamen yok etmez. Ama yapılan günah o insanın imanının da kemalatının bozulmasına sebep olur. Ancak tövbe bütün kötülükleri yok eder kardeşlerim. Büyük günah işleyen bir kimse, iyilikler işlediği ve bunlarla Allah'ın rızasını elde etmek istediği zaman, bu yaptıklarına karşılık işlediği büyük günahlar nedeniyle, ilahi cezaya çarptırılmayı hak etse bile, Allah ona sevap verir. Düşünün kardeşlerim, Allah Azze ve Celle hırsızlık yapan, zina eden, haksız yere adam öldüren kişiye, müminler ile isim ve ahkam konusunda küfre düşen kafirlerin hükmünün arasına ayırmıştır. Allah hırsızlık yapan, zina eden, birbirini öldüreni, müminler ile bir isim ve ahkam konusunda küfre düşen kafirlerin hükmünün arasına ayırmıştır. Aleykümselam selam rahmetullah. Çünkü Allah sadece mutlakilerin yaptığını kabul eder. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Allah'tan korkarak, Allah'ın emrine muafık, sadece Allah için amel yapan, ihlaslı kimselerin yaptıkları ameller kabul edilir. Kim takva ölçülerine uygun amel ederse, bu amel mutlaka kendisinden kabul edilir. Kim amel ederken, takva ölçüsünü dikkate almazsa, başka konularda itaatkar olsa bile, bu yaptığı amel kendisinden kabul edilmez. Aleyküm selam. Günahların bir kısmını bırakıp bir kısmından tövbe etmek güzel bir harekettir. Emredilen iyiliklerin bir kısmını yapıp bir kısmını bırakmak gibidir. Bu. Ancak bunlar imanın başka amelleri yapmakta şart koşulduğu Yapılan bir eylemin sahih olması için gereken bir amelin terk edilmesi söz konusu olduğu zaman doğrudur. Allah Azze ve Celle kitabında kardeşlerim, kim ahireti ister ve inanarak ona yaraşır biçimde çalışırsa, öylelerinin çalışmalarının karşılığı cennettir. Diyor. Allah biz oraya girecek amel işlemeyi nasip etsin. Erkek ve kadından her kim inanmış olarak salih bir iş yaparsa onu dünyada hoş bir hayattan yaşatırız. Ahirette ise onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz. Yani cennetlen diyor Mahal'da. Bakaradaysa kardeşlerim, sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse işte onların bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır. Ve onlar ateş halkıdır. Orada sürekli kalacaklar diyor. Allah bizlere imanı sevdirsin kardeşler. İnsan bir günah işler ve ondan tövbe eder. Bazen insan işlediği günahı belirtmeden kayıtsız şartsız mutlak anlamda tövbe eder. Ne var ki insanın amacı genel anlamda bir tövbe etmekse, bu günah olarak görülen bütün eylemleri kapsar. Genel tövbe emredilen fiil yapma, sakıncalı fiili terk etmekte Genel bir kararlılığı içerir. Allah imanımızı arttırsın kardeşlerim. Alküm Kardeşlerim, pişmanlık da itikadın hatta iradenin önemli maddelerinden konularındandır yani insana zarar verilen amel olması nedeniyle insanın canını yakan eylemler konusunda olur Allah işlediği kötülüklerden nedamet duyan bir kalp nasibesindirler. Unutmayalım ki kardeşlerim yapılan kalp, çünkü kalp yapılan işin zararlı olduğu bilincine vardığı zaman yapılan bu işin kötü eylemlerden olduğu bilgisini hemen meydana çıkarır, hemen rahatsızlık duyar. Bu durum itikadı konularda söz konusudur. İşte bu tür eylemi yapan kimse bunu çirkin gördüğünde hemen iradesi gündeme girer, devreye girer ve nedamet duyar. İşte bu koşullar altında böylesi bir eylemi yapan bir kimse de bir sıkıntı ve eziyet meydana gelir. Bu kam keder gibi insana acı veren eylemlerdir kardeşlerim. İnsan olarak bunu hepimiz tatmışızdır. Buna karşın insana tat ve sevinç veren eylemler de vardır. Bunlar da insana ruhi hazlar kazandırır. Ama bunlar itikat ve irade eylemlerden değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İşlemiş olduğun iyilikler seni sevindiriyor. İşlemiş olduğun günahlar da seni üzüyorsa sen bir müminsin diyor. Allah bizi bu kalplerden yenilsin kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Düşünün bir sevgi duygusuna inalım. Bu insanın ruhuna hoş gelen bir şeydir. Aynen böyle iştahla yenen bir yemek gibi. Yani sevgi burada ne yapmıştır? O yemeğe karşı istek duymadır. Bu yemekten meydana gelen tat, oysa tat isteğe ve yemeğe istek duyan kimsenin zevkine terstir. Belki tat, yemeğe istek duyan kimsenin tatmasının meydana gelmesidir. İştahı duyan, bir zahidi tatması değil. İnsan yemeği yemese bile çok sevdiği bir yemeğin tadını aldığı daha önceden gözünün önüne gelse konuşulsa iştahı kabarır, acıkır değil mi? Aleykümselam ve Rabbim Tullah Allah kendisine karşı duyulan sevgide Hiçbir şeyi kendisine denk kılmayanlardan iyisin kardeşler. Allah için sevme, Allah için sevmedeki durum, çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Çünkü karşılığında o sevdiğine muhabbet etmesi, o da kardeşlik duygularını beslemesi hep Allah'ın kendisine emrinden dolayıdır. Aleyküm selamlarım. Kardeşlerim birine sevgi duyduğunda ona vela etme şartı vardır. Rabbim bunu anlayanlardan Allah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Rablığına, İslam'ın din olduğuna, Muhammed'in nebiliğine razı olan ve bunları kabul eden kimse, imanın lezzetini teda edilir. Şu üç özelliğe sahip olan kimse, imanın lezzetini duyar. Kimmiş? Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili olan kimse. Bir kimseyi, Yalnız Allah için sevmek. Allah kendisini küfürden, şirkten, bataklıktan kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmaktan daha tehlikeli bulan kimse. Allah imanın lezzetini bütün damarlarımızda hissetmeyi nasip etsin kardeşlerim. Demek ki Allah'ın Rablığına İslam'ın din olduğunu, Muhammed'in nübüvvetine rıza göstererek, onları kabul eden kimsenin, imanın tadını tadacağını, Allah'ı ve Resul'ünü her şeyden daha çok sevmeyi başaran, bir kişiyi hiçbir sebepten değil, yalnızca Allah için seven, bunu başarabilen, imanın karşı dolan küfre düşmeyi, Ateşe düşmek kadar çirkin ve tehlikeli bulan kimsenin yüreğinde, kalbinde imanın tadını bulacağı geliyor kardeşlerim. İşte bu imanı sevme, işte küfrü çirkin ve tehlikeli görme, rıza ve kabulün imanın lezzetini tatmayı gerekli kıldığı gibi imanın lezzetini gerekli kılar. İşte asıl lezzet budur kardeşlerim. Allah bizi böylelerden eylesin. Burada kastedilen lezzet kalpte meydana gelen tasdik ve marifetin bizzat kendisi değil. Bunun gibi kalpte husule gelen sevginin kendisi de değil. Hilakis bu tasdik ve marifetin sonucu onun semeresiyle gerçekleşen bir olaydır. Düşünün kardeşlerim, ruhsal lezzet ancak sevgi ve zevkin bulunması durumunda meydana gelir. Şayet böyle olmazsa, kim bir şeyi severse, ondan bir zevk duymazsa, bu sevgiden de hiçbir tat almaz. Tıpkı aç birinin yemek yediği halde, ondan hiçbir zevk almadığı gibi. Ya da bunun tam tersinde, yani bir kimse sevmediği bir şeyi tadarsa, istemediği bir duyguyu tattığı zamanki olduğu gibi olur. Bundan da tat almaz. Aksine rahatsızlık duyar. Ancak insan bir şeyin sevgisini ve zevkini bir araya getirildiği zaman bundan sonra bir lezzet meydana gelir ve o kimse de o lezzeti tadabilir bazen toruna ben çok sevdiği bir şey aldığımda oturup onu izlerim. Onun o yüzündeki o ifadeyi bir yakalayın. Yani bitiyor o güzellik, o ondaki bir tat işte severek ve o lezzetini tadarak ona sahip oluyor. Ama hiç hoşlanmadığı bir şeye abur cubur yer ya da oraya buraya döker şayet insan birisine buğz etse ve o buğzun zevkini tatsa bundan acı meydana gelir. Mesela günaha buğz eden, kızan kimse onu yapmazsa pişman olmaz. Günaha kızmayan kimse onu işlediğinden dolayı pişmanlık duymaz. İnsan günahı işlediği ve onun kızdığı eylemlerden, amellerden olduğunu ve kendisine dünyada ve ahirette zarar vereceğini anladığı zaman bu günahı işlediğinden dolayı büyük bir pişmanlık yani. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği pişmanlık da bir çeşit tövbedir diyor. Allah anlayışımızı arttırsın. Kalbimizi İslam'a açsın. Allah'ın dinde fakih kıldığı insanlardan bizleri kılsın. Demek ki kardeşlerim kim kayıtsız şartsız şartsız tüm günahları kast ederek tövbe ederse bu tövbe o kimsenin bütün günahlarının bağışlanmasını gerektirir. Günahlarını açıkça belirtmese ancak bu belirsizlik söz konusu umumi bir tevbeyle çelişirse, bu durumda tevbeyi belirli kılmak gerekir. Evet. İnsanlara baktığımızda kardeşlerim, çoğu tevbe sırasında çirkinlikle nitelenen günahlardan bir kısmını ya da dil ve el ile yapılan haksızlıktan bazısını belirtiyorlar. İmanın bölümlerinden ve hakikatlerinin açıktan ve gizliden yerine getirmesi emredilen fiillerden bazısını terk etmesi, insana bazı çirkin eylemleri işlemekten daha büyük zarar verir. Çünkü kulun gerçek mümin olmasını sağlayan iman hakikatlarından Allah'ın emrettiği fiiller bazı görünür günahları terk etmekten daha yarar. Allah'ı ve Resul'ü sevmek gibi. Bu fiilen yapılan iyiliklerin hepsinden çok daha büyük bir değerdir kardeşler. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde Peygamber Aleyhisselam'ın çok sevdiği onun da onu sevdiği Abdullah bin Himar eşki içerken yakalanıp huzura getiriyor. Ona hat vuruluyor ve bu hat esnasında Ebu Musa ile Şari ona lanet ediyor. Allah sana lanet etsin. Şu meclisin adabını bozdun diyor. Bunu duyan Allah Resulü ve Vesselam Ebu Musa ile Şari'ye dönüyor. Öyle deme. Ona lanet etme. Vallahi o Allah'ı ve Resul'unu çok seviyor. Evet Görüldüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Himar içki içmeye devam etmesine rağmen ve içki konusunda on sınıf insan lanetlendiği halde Allah'ı ve Resul'unu sevdiği için ona lanet edilmesini yasaklamıştır. Halbuki içki içene, sıkana, sıktırana İçenlere hizmet edene, taşıyana, kendisine taşınana, satana, satın alana, ondan kazanılan parayı yiyene lanet olsun diyor. Burada lanet kavramı kayıtsız kullanılmış. Kendisine lanet edililmesinden korktuğu için, bu lanetin edilmesine mani olan engelin, yerine konulacak belirli bir laneti gerekli kılmaz. Aynen genel anlamda tekfir ile genel anlamda tehdit etme olayı da bunun gibidir kardeşlerim. Bu nedenle kitap ve sünnette yer alan mutlak manada tehdit konusunda engellerin tamamen ortadan kalkıp şartların sabit olması şart kılınmıştır. Bu nedenle günahlardan tövbe eden kimse o tehdide dahil değildir. Bunun gibi kötülüklerini silen iyilikleri olan kimse kendisine şefaat edilen ve Allah tarafından bağışlanan kimse de bu mutlak tehdide muhatap değildir. Aleyküm selam ve Çünkü tövbe, kötülükleri silen iyilikler kefaret yerine geçecek belalar nedeniyle cezası cehenneme düşmek olan günahlar ortadan kaldılar. Düşünün kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminin diyor gerek nefsinde, gerek malında, bedeninde, gerek eşinde, gerek çocuğunda ölene kadar bela ve musibet eksik hatta ayağına batan diken, hatta başına gelen bir sıkıntı, bir ağrı dahi günahlarına kefaret olacak. Diyor. Düşünün bir abdest alırken abdest uzuvlarından damlayan bir gülah, estağfurullah su, insanın bütün günahlarını ne yapıyor? Eritiyor. Bir cuma bir cumaya, bir ramazan bir ramazana İnsan bu rivayetleri okuduğu zaman ya biz günah makinası mıyız diyoruz? Hakikaten bizler günaha meyilli, isyana meyilli, Allah'a isyana meyilli kişileriz kardeşler. Allah imanı sevdirsin, sürekli tövbeden, pişman olan, Allah'tan istiğfar edenlerden bizlere yasakılsın Rabbim bizlere hayır versin. Unutmayalım ki eğer günah yüküyle kabre girersek unutmayalım orada da şiddetli bir hayat var. Unutmayalım dirildikten sonra kıyamette belası da daha büyük. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Resuluna sürekli salat ve selam getirenlerden iyisin bizlere kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Resulüne vereceği şefaat makamında şefaat edileceklerin arasına Rabbim bizlerin ismini de yazsın. Kardeşlerim hangi günahtan tövbe edilirse o günahın gerekli kıldığı ilahi ceza da ortadan kalkar. Kişi tövbe etmediği sürece tövbe edilmeyen günahlar için konulan hüküm o kimse için uygulanır. Günah yüzünden bir zorluk meydana geldiği zaman o günahı işleyen kimse bir kısmından tövbe etmesi halinde tövbe ettiği ölçüde o zorluk hafifletilir. Kendisinden tövbe edilmeyen günah ve umumu tövbe eden kimsenin durumu bunun tersidir. Kaldı ki insanların çoğu Çoğu durumda çok muhtaç olmalarına rağmen tüm günahlarına tövbe etmezler. Halbuki her durumda kulun tövbe etmesi gerekir. Muhakkak ki benim kalbim de perdelenir. Günde yüz kere Allah'tan tövbe istiğfar diliyorum demiştir kardeşler. Demek ki kul bu yüzden her zaman tövbe etmesi gerekir. Allah hepimizi mağfiret etsin. Allah hepimizi bağışlasın kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip, ondan uzak kalmayı nasip etsin. Evet kardeşlerim. İnsan Yaratıktan bir şey umarsa, elde etmek istediğini kalbiyle o yaratıktan diler. Ona doğru meyleder. Oysa söz konusu o yaratık zaten bu konuda acizdir. Ayrıca bu davranış Allah'ın kesinlikle onaylamadığı bir şeydir. Allah'ın kullarına olan ihsanı ve olağanüstü nimeti onların kalbini tevhidden çevirecek şirki talep etmekten onları engellemesidir. Ayrıca kul uluhiyet sıfatını yalnızca Allah'a özgü kılmayı başarması halinde dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olur kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle kitabında insana bir darlık dokunduğu zaman yanı üzerinde yatarken, otururken ayakta bize yalvarır. Ama biz onun darlığını açıp kaldırınca sanki kendisine dokunan bir darlıktan ötürü bize hiç yalvarmamış gibi hareket eder. İşte müstüflere yaptıkları iş böylesine süslü gösterilmiştir diyor bu suresine. Aleyküm selam bakın İsra'da denizde size boğulma korkusuna benzer bir sıkıntı dokunduğu zaman onun dışında bütün yalvardıklarınız kaybolur. Fakat o sizi kurtarıp karıya çıkarınca yine Allah'ı bırakıp tanımaktan yüz çevirirsiniz. Gerçekten insan çok nankör. Böyle durumlarda insan için Allah'ın birliğine delalet eden delil hasıl oluyor kardeşlerim. Düşünün, Allah Azze ve Celle müşriklerin de başlangıçta her şeyin yaratıcı olarak Allah'ı kabul ettiklerini ama daha sonra ortak koştuklarını, ortak koşmadan yalnızca ona ibadet etmediklerini bildirmiştir. Rab'bim bizlere hayır versin kardeşlerim. Onlara sorsan yeri göğü yaratan kim? Allah. Arşın Rabbi kim? Allah. Biliyorsanız söyleyin. Her şeyin melekutu, mülkü ve yönetimi, yönetimi elinde olan, koruyup kollayan fakat kendisi korunup kullanmaya muhtaç olmayan kimdir diye sorsan? Allah derler peki hiç düşünmüyor musunuz? Onun azabından korkmuyor musunuz? Bununla alakalı birçok ayet var kardeşlerim. Allah'ın kullarına sunduğu nimeti tamamlamasının bir diğer göstergesi de onlara bazı zorluklar ve sıkıntılar indirerek onları kendi birliğine sığındırmasıdır. Böylelikle kardeşlerim bakın tevhid gündeme geliyor ki dini yalnızca ona has kılarak, ihlasla sadece ona dua etmeleri, onun dışında hiç kimseden hiçbir şey dilememeleri ve kalplerini yalnızca ona bağlayıp, onun dışında hiç kimseye bağlamamalarını sağlamasıdır. Allah hepimize anlayış versin, bu meseleleri yakalamayı nasip etsin. İşte, Böylece kul yalnızca ona dayanır, yalnızca ona güvenme ve yönelme neticesini elde eder. Ne yapar? İmanın lezzetini de, zevkini de böylelikten tadar kardeşlerim. Rabbim bu lezzeti tadanlardan edesin. Kardeşlerim, kişi inanan şirkten uzak durursa Allah'ın insanlara lütfettiği hastalık, korku ya da kıtlığın giderilmesi yahut geçim darlığını giderip yerine bolluk meydana getirmesinden çok daha büyük bir nimettir. Rabbim bu konuları anlayanlardan eylesin. Aleykümselam bana mutluluk. Hoş geldin. Dini yalnızca Allah'a has kılan ihlaslı tevhid ehli olmak ne kadar güzel kardeşler. Bunun yüceliğini anlayanlardan eylesin Rabbim bizi. Bunu sözle anlatma akıl bile yetmez. Her müminin imanı ölçüsünde bu olağanüstü nimetlerden muhakkak nasibi vardır. Rabbim bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Mümin bir kimsenin imanın lezzetini yüreğinde bulması ve imanın lezzetini tatması çok çok önemli bir meseledir. Bu zevki tadan kimseler birbirleri arasındaki farkı dereceyi da Evet. Bu zevki ancak iman ehli olan kimseler anlar kardeşlerim. Bu zevki ancak şirkten arınmış ve ihlas ile dini yalnız ona özgü kılarak başkasına değil sırf ona yönelen anlar. Aleykümselam rahmetim, hoş geldiniz. Bu zevki ancak bir şeyi ancak onun için seven anlar. İmanın lezzetini yalnız ona güvenip ona bağlanan anlar kardeşlerim. İmanın lezzetini bütün damarlarda yalnız onun için dost olup yalnız onun için düşmanlık yapan anlar. İmanın lezzetini başkasından değil sadece ondan isteyen anlar. İmanın lezzetini onun dışında hiç kimseden bir şey ummayıp, yalnızca ondan umduklarında, sadece ve sadece ondan korktuklarında elde ederler. Tevhid ehli yalnızca ona ibadet eder, yalnızca ondan yardım eder. Halkın arasında hak ile olurlar. Halkın yanında tutku ve dizginlenemeyen arzularına yenik düşmezler. Allah'ın iradesinde kendi iradelerini yok ederler. Allah için severler. Onun korkusu karşısında başka korkuları yok ederler. Ondan ummanın karşısında başkasından umma duygusunu da izane ederler. Ona dua etmenin yanı sıra, bir başkasına dua etmezler. İşte bunlar ancak nasibi olan kimselere verilir. Allah bizi onlardan da kılsın kardeşlerim. selamlar. Hoş geldiniz. İşte Allah'ın kendisiyle Resuller gönderdiği, adına kitaplar indirdiği İslam'ın hakikati budur kardeşlerim. Allah imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı teksindirsin. Bugünkü sohbetimiz inşallah buraya kadar. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimizin nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike إِشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ Ve وَأَتُوبُ إِلَيْكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمين.